içine alır demiştim. Önce toplumda kadının ıslahı. Eğer kadın ıslah olursa toplumun ikinci yarısı, diğer yarısı olan erkekleri ıslah etme o denli kolaydır. Eğer kadınlar ifsad olursa diğer yarısını ifsad etmek daha kolaydır onlar vasıtasıyla. Onun için ıslahta da e, aynı şeytan toplumu ifsatta nasıl kadınları kullanır kadınların üzerinden girer e, toplumun ıslahında da bence kadınlardan başlamak daha e, hoş görünüyor. Tabii ki. Tabii ki. Böyle girmişimdir. Ama bana nerede kaldığımızı söylerseniz e, <gülüyor> zannedersen komşuluk komşuluğun komşu hukukunun imandan olduğuna dair bir tek rivayet değil birkaç rivayetin olduğunu yani her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyi davransın sözü idi ikincisi ise her kim her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna ikramda bulunsun. Birisi iyi davransın, ikincisi ikramda bulunsun. Ee, üçüncüsü ise e, her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna eziyet etmesin. Hmm. Ondan sonra tekrar e, bir daha var. E, komşuya eziyet eden kişinin e, namaz kıl, kılsa, oruç da tutsa, zekat da verse e, ateşe gireceği, ateş ehlidir diyor. E, namaz kıldığı halde, oruç tuttuğu halde, zekat verdiği halde komşusuna eziyet ediyorsa e, cehenneme gireceği, ateş ehlinden olduğudur. Ondan sonra tekrar bir rivayet daha var eğer Benimle beraber takip ediyorsanız eee şerrinden komşusu emin olmayan kimse. Hmm, e, üç kere yemin ederek söylüyor. E, vallahi la yu'minu. La vallahi la yu'minu. La vallahi la yu'minu. E, o iman etmemiştir. O iman etmemiştir. Vallahi o iman etmemiştir mank bu kimdir yani iman etmeyen ey Allah'ın resulü diyorlar. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem carun la ya'manu caruhu bawa'ikahu. Qil ve ma ya Rasulallah? Kar şerrü. Şerrinden emin, yani komşusunun emin olmadığı kimse cennete gireme e, iman edemez, iman edemez, iman edemez diyor. Bunu yeminle söylüyor. E, görüldüğü gibi e, komşuluk hakkının, yani komşuluk hukukunun imandan olduğunu bize açıklayan üç dört tane rivayet vardır. Yani tek başına ee, her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa komşusuna iyi davransın demiyor. Komşusuna ikram etsin diyor, ikramda bulunsun. Ondan sonra devam ediyor, bu cennete giremez, böyle olmaz falan. Komşusu şerinden emin olmayan kimse diye sayıyor. Bu gösteriyor ki komşuluk hukuku imandan birkaç cüzüğü birden içine alıyor. Yani birkaç amelle beraber. Çünkü iyi davranma başka, ikram etme başka, senin şerrinden emin olma ması başka görüldüğü gibi namazda kız oruçta tutsa zekat da verse diyor. Ee, biz namazı bütün kötü kötülüklerden alıkoyan bir alıkoyan bir ibadet olarak biliriz. Ama namaz kıldığı halde bu kötülükleri birisi yapabiliyorsa onda da şöyle demiştik hatırlarsanız o namaz kişiyi, sahibini kötülüklerden alıkoyacak nitelikte değil demektir. Ha bu da gösterir ki o zaman namazda da bir sorun var demektir. Hemen namazın muhasebesine dönmemiz gerekiyor. Namaz öyle bir nitelik kazanmalı ki, öyle bir niteliğe yani sıfata sahip olmalı ki bizde bizi kötülüklerden alıkoyacak, bizi kötülüklere karşı kalkan gibi koruyan bir niteliğe sahip olması gerekiyor. Ha, komşum, komşudaki, yani komşuluk hukukundaki kötü muamele bizim daha Başka ibadetlerde, namazda mesela, da arızalarımız olduğunu gösterir. Ona sebep komşuya iyi davranamıyoruz. Yani namaz bizi kötülüklerden alıkoymuyor anlamı taşın. Bununla beraber şu ana kadar zikrettiğimiz imandan cüz olan bablarla da ilişkilendirdiğiniz zaman alakalandırdığınızda şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Mesela münkerden alıkoyma, marufu emretme, münkerden alıkoyma imandan bir, baptı, e, bir baptır, bir bir cüzdür demişti. Bu da neyi gösteriyor? Evin içinden sonra, ailenin dışında e, münkerden alıkoyacağımız, marufu emredeceğimiz, ilk sırayı teşkil eden hımm e, komşular olmaktadır. Çünkü onlara marufu emretmeliyiz. Onları münkerden alıkoymalıyız. Ayrıca selamı da e, düşünürseniz herhalde evin e, içinden sonra ailenin dışında ilk selama muhatap edindiğimiz kimse komşulardır. Herhalde kapı komşu yakın, komşu gelirken, geçerken selam verme, görme, bir ihtiyaç için gitme. Bunlarla işlerlik kazanır. Ve göreceksiniz ki imandan cüz olan daha birçok şey biz mutlak en yakın komşumuzdan ailenin dışında en yakın komşumuzdan başladığımızı onunla ikili ilişkiler içerisinde olduğunu çünkü sabır da bundan bir tanesidir mesela sabretme, müsamahakar olma yani Müslüman'ın hatalarını affetme, bağışlama ailenin dışında ilk komşularla gündeme gelen bir mevzu olacak. Yani neredeyse imanın cüzlerinin büyük bir bölümünün komşuyla gündeme geldiğini göreceksiniz. Yani bir komşuluk hukuku deyip sairlerinden kopuk tek bir amelmiş gibi bunu düşünmememiz gerekir. Yani komşuya biz e, iyi muamele ettik mi, görürken selam vereceğiz. nasılsınız, iyi misiniz diyecek, çekip gidecek. Ama ikram farklı bir şey. E, daha önce de geçen derste herhalde zikrettik evde pişen yemekten bile Ebu Zere diyor çorba yaptığında diyor biraz suyunu fazladan koy ki komşun da bundan istifade etsin diyor gördüğün gibi bak bu bir ikramdır ha, aynı anda iyi muamele niteliği de taşır ikram niteliği de taşır ama bazen öyle olursunuz ki o de memlekette bu adetten örften olmuştur ee, örften olunca sair amellerle ilişki kesilmiş demektir. Mesela Konya'ya gidin, e, bu denli eski örf adetlerini koruyan bazı beldelere her gün olmasa bile iki günde bir komşunun birisinden bir tabak bir şeyler geldiğini görürsünüz. Araştırın bakın bazen o komşuların içerisinde yani çok olmamışsa da namaz kılmayan kimselerin de olduğunu görürsün. Namaz kılmadığı halde komşusuna böyle ikramda bulunan birisinin bu hali bize ne anlatır? Demek ki bu onda yani komşusuna ikramda bulunma sadece geçmişten kalan bir örf ve adettir. Yani Allah rızası düşünülerek imandan bir cüz olarak yapılan bir şey değil. Öyle olsa bu insan önce namaz kılar. Çünkü kelime-i tevhidin şehadetinden, telaffuzundan sonra emredilen ilk şey kişi, o kişiye beş vakit namazdır. Muaz'ın da Yemen'e gittiğinde e, insanlara öğretmesi, emretmesi gereken şey, kelime-i şehadetin kabulü ve telaffuzundan sonra beş vakit namazdır. Gece ve gündüz Allah'ın beş vakit namazı emrettiğini öğretmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tavsiye ediyor. Heh, bazı işte bu gibi amellerin Tek tük görülmesi, o cüzlerin imandan kopuk bir şekilde örf ve adet olarak kaldığını görürsünüz. Bazı insanların yapısında e, uysallık vardır. E, kimseye kötülük yapmak istemez, kötülük de görmek istemez. Ha, e, ne yapar? Birilerine iyi davranır kötülük görmemesi için. Değil mi? Bazı insanların komşulara iyi davrandığını görürsün. Onun şerrinden korunmak için, kurtulmak için. Ha, Bu bölümdeki bunu, yani bunu anlamak isterseniz, eğer onun şerrinden korunmak için iyilik yapıyorsanız, bu da yanlış bir anlayış olur. Nasıl? Sen o yaptığın işi onun şerrinden değil, Allah'tan, Allah'ın rızası için, imandan bir cüz olduğu için yapmalısın. Ve onun şerrinden, Allah'a seni korumasını istemen gerekir. Ve ondan istemen, ona sığınman, yani yardım istediğinde Allah'tan istemen, ona sığınman, bu da imandan farklı bir cüz olarak gündeme gelir. Onun için e, imandan cüz olan amelleri genel anlamda katiyetle birbirinden kopuk bir şekilde anlamamak gerekir. Bana hemen bir dakika müsaade edin, şu kapıyı açayım. Çünkü kapıyı çalıyorlar. var. Geç, Biraz geç kalmıştık bugün. Peki. Taramaleyküm Bir dahaki sefere yakın olan ha, Tamam Bir dahakine ha, yakın yak Komşulardan en yakın olanla tamam şimdi anladım Peki bir dakika bekleyin Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin e, Cibril'in her gelişinde e, komşuya iyi muameleyi tavsiye ettiğini söylerken e, hatırlayacaksınız e, öyle zannettim ki komşu komşuya mirasçı olacak e, bu denli komşuluk hukuku üzerinde itina ile durmuştur, önemli durmuştur Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in e, veda hacında yani son haccı dediğimiz ki ondan sonra ahirete irtihal etmiştir. Ebu Umame radıyallahu anh'dan gelen bir hadisi şerifte diyor ki: Eee semi'atu Rasulallahi sallallahu aleyhi ve sellem ve huwa ala naqathel jada'a fi Allah Resulünü bineyinin üzerinde ve dağa şöyle derken işittim: "Yakuru u si bil jari, u si kumbil jari. Yani size e, komşunuzu tavsiye ederim. Yani ona iyi davranmanızı tavsiye ederim. Yani hayatı boyunca o ana kadar komşuluk hakkında. E, ne kadar tavsiyede ve öğreteceği şeyler olmuş ise bu öğrettiklerime dikkat edin, önemseyin. E ve Burada da Ebu Umame diyor ki radıyallahu anhu, hatta ekfere o kadar çoğalttı ki fakultu innehu leyverrisu tamam mutlak varis olacaklar dedim. E, bu gösteriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem e, eğer bir şeyde ciddi ciddi e, tavsiyede bulunuyor ise e, onun önemine işaret ettiği gibi ümmetinin en çok arızasının da onda olacağını anlamak gerekir. Yani bir şeyi önemseyerek çokça tekrarlıyor. Onun hakkında konuşuyor ise bu onun önemli bir şey olduğunu gösterir. Çünkü öyle oluyor ki komşuyu komşuya mirasçı olacağını düşündüm diyor. E, Cibril'in tekrarından Allah Resulü böyle bir sözü söylediği gibi Resulün, Resulün ağzından da çokça komşuluk hukukundan bahsedilmesini, tekrarlanmasını duyan sahabe de aynı sözü söylüyor. Ha, demek ki bu önemli ama bunun yanında şunu da anlamamız gerekir ki demek ki bu ümmetin hatalarından en çok tekrarlanacak olabileceklerinden birisi de komşuluk hukukunun ihlalidir. Çünkü herhangi bir meselede böyle bir ihlal mevzubahisa olacaksa e, ki mutlak Beni İsrail'de de e, bu gibi şeyler vuku bulmuştur ki Allah Resulü sıkça bizi ikaz eder. Onun için e, e, tekrar bu komşuluğu konusunu sıraladığımızda, dahi dersem geçen sefer e, öyle bir e, giriş yapmıştık ama teferruatını işlememiştik. Ayşe validemiz radıyallahu anha e, komşuları sıralarken e, iki komşum var diyor. Önceli, yani hangisini öne alayım, hangisine öncelikli davranayım diye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir soru sorar. O da diyor ki kapısı en yakın olan komşundur diyor. Ha. Bu da gösteriyor ki e, komşular içinde bu denli en öncelikli davranman yani eğer ikram edeceksen öncelikli ona ikram etmen gerektiğini anlatıyor. Ama bunun yanında bu hadisi şeriflerin tümünden anlaşılan bir tertip var. Tertibin başında şunu demiştim hatırlarsanız içtimai hayatımızda komşuluk hukukunun korunması cidden önemli. Çünkü yine içtimai hayatımızda komşularla oran sorunlarımıza baktığımızda mahkeme dosyalarına bakıldığında en azından yüzde iki komşu arasındaki vuku bulan sorunlara dayanır ister istemel. Ee, onun için e, komşuluk derken erkek olarak iyi bir komşu olma kadın olarak iyi bir komşu olma çocuk olarak iyi bir komşu olmayı gerektirir e, bunun yanında komşular tasnif edilirken e, senin üzerinde hakkı bulun kimseler sair haklarıyla bir öncelik kazanır. Diyelim ki kardeşiniz veyahut amcanız sizin evinizin yanında evi vardır. Yani komşunuzdur. Amcanızın veyahut bir akrabanızın üzerinizde önce akraba olarak bir hakkı vardır. Sonra Müslüman olarak bir hakkı vardır. Sonra komşu olarak üzerinizde hakkı vardır. Yani bir kişinin, komşunuz olan kişinin sizin üzerinizde birden fazla hakkı olabilir. E, onun için e, genel olarak komşuluk muamelesi dediğinizde bu öncelikler yoksa birinde kapısı en yakın olandan başlarsınız. Hatta sahabenin e, buna geçmemiştik herhalde. E, eğer komşunuz Yahudi de olsa ee, Amr, e, Abdullah İbn Amr'dan gelen bir rivayette diyor ki radiyallahu anhu ennehu ve zabaha şaten. fekala ehdeytum nicaril yahudi ee, bir davar kesti ve ev ahalisine dedi ki komşum olan yahudiye götürdünüz mü yani ona da verdiniz mi mi diyor ''Çünkü ben feinni semi'tu Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve sellem ''Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediğini işittim.'' diyor. Mazale Cibrilu yûsîni bilcâri, Hatta zanantu ennehu seyiverrithuhu...'' ''Ben Allah Resulü'nden işittim.'' ''Diyordu ki Cibril her gelişinde bana durmadan komşuluk hakkında tavsiyelerde bulunuyordu.'' Ve öyle zanneder oldum ki komşu komşuya mirasçı olacak. Şimdi düşünün bu hadisi Abdullah i̇bn Allah Resulünden duyuyor. Ve bu hadisin anlamı içerisinde Yahudi komşunun da bu komşuluk hukuk içerisinde olduğunu anlıyor ve doğru anlıyor. Hatta evindeki kesilen yani bir davardan keçiden neyse ondan da ona bir şeylerin götürülmesi gerektiğini anlıyor. Yani komşuya iyi davranılması gerektiğini bu sadette, yani bu süreçte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin komşunun diyelim ki senden çıkacak bir şey, diyelim ki bir yemek çıkaracaksan, ikramda bulunacaksan, kapısı senin yakın, sende hakkı daha çok bulunan kimseler veya ee, komşunun haline göre diyelim ki hasta olan komşusunu taziyeye gidiyor. Eğer etrafında 10 tane 20 tane komşu varsa evinde hasta olan birisi kapısı yakın da olmasa evet, hastayı taziyeye gitmen ona öncelikle hak kazandıran sebeplerden birisidir. Ve bunun içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hasta olan komşusu Yahudi'yi ziyarete gitmiştir. Taziyeye gitmiştir. Ve bildiğiniz gibi Bukhari'deki o Hadis-i Şerif'te de e, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor başına. tabii ki öyle birisine Allah sana şifa versin, afiyet versin sözünden evvel onu önce onu ebedi hayatında afiyet verecek İslam'a davet ediyor. E, akabinde de çocuk babasına bakıyor. E, babası da diyor ki Ebul Kasım'ın dediğini yap diyor. E, hayret. Kendisi iman etmiyor. Amaç oğluna, Ebu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin davetine icabet etmesini tavsiye ediyor. Çocuk kelime-i tevhidi yani kelime-i şehadete telaffuz ediyor ve vefat ediyor. Allah Resulü o evden çıkarken aynen bir çocuk sevinci içerisinde sağ, sağ eliyle sol elini sağına soluna vurarak bunu ateşten kurtaran Allah'a hamdolsun diyor. Görüldüğü gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir komşuluk hukukunu yerine getirdi. Yahudi de olsa hastalığında onu ziyarete gitti. Ki onun hastalığı sahip komşulara nispeten daha öncelikle onunla meşgul olunması gerektiğini. Çünkü görüldüğü gibi adam yolcu. Ee, bu yolculuk onu ebedi hüsrana da götürebilirdi. Ki götürecekti normalde. Allah Resulü ona hemen yani ona bir yemek götürmekten veya bir şey yapmaktan öncelikli onu İslam'a davet etti, yani komşuluk hakkını eda ederken, onu ziyaret ederken hemen bunu tebliğde, vasıta ve aracı olarak kullanarak onu Allah'a davet etti, yani nünkere mani oldu marufı emretti. Görüldüğü gibi imanın cüzlerinden olan her şey eğer ikili ilişkilerle eyleme dönüşen bir amelse, ki ekseriyeti böyledir. Bunları da mutlak İslam'ın lehinde, Allah rızasının lehinde kullanmanın gerekliliğini gösterin. Bu Yahudi doğru olsa hiç önemli değildir. E, tabii ki sair nitelikler, vasıflara göre bize daha yakın olan bir tasfiye cetvelini de düşünebilirsiniz. Yani bir mecusiye göre ehli kitap bize daha çok yakındır. Ehli kitap içerisinde bir Hristiyan Yahudiye nispeten bize daha çok yakındır. Bu sıralamayı da görmek gerekir. tabii ki bu sadette Ayşe radıyallahu anhadan gelen hadisi herhalde tekrarlamamızda fayda var. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki قَالَدْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنَّ Ey Allah'ın Resulü benim iki komşum var. Tabi bunun sağda solda önde arkada olduğunu zikretmeden بِاَيِّهِمَا o, Bunun hangisine öncelik vereyim? Hangisiyle başlayayım? E, ve Allah Resulü da diyor ki قَالْ بِاَدْنَا هُمَا بَابًا kapısı sana en yakın olandan başla diyor Heh, bu da gösteriyor ki kapının öncelikli olması genel anlamda komşuya öncelikli muamele edilmesi hakkını kazandırır ama sair hakları da unutmadan yani bir komşun var bu senin akraban akrabalık hakkı var aynı anda Müslüman, Müslüman kardeşin olma hakkı vardır bir de kapısı en yakın olansa bütün öncelikleri kendisi toplamış demektir. E, geçen seferde dedim, komşuluk hukukunda biz bunu sadece ferdi amel, yani kişinin kendi imanına ait cüzlerini e, takviye olarak görmüyoruz. E, bunun bir hukuk manzumesi olarak da içtimai hayatımıza yansıdığını görürüz. Kötü komşudan şikayetçi olma yani şu ana kadar zikrettiğimiz bablarda komşuya tahammüllü olma, komşuya sabretme, çünkü önce de denildi şerrinden, komşusunun emin olmadığı kimseden bahsederken yani komşu sizden emin olmalıdır. Ancak böylelikle cennete girebilirsiniz. Yani komşuya kötü muameleden sakındırmıştır. Buna rağmen kötü muamelesine devam eden komşunun da olması mümkündür. E, tabii ki. Bir herkes dört dörtlük değildir, Buna sebep Ebu Hüreyra radıyallahu anhu e, bir hadis-i şerif zikreder. Diyor ki: "Kaleca raculun ile Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yeşku cârahu." E, komşusundan şikayet eden birisi geldi Allah Resulü'ne diyor. "Fekal Allah Resulü de buyurdu ki: "İrheb fasbir." Ki sabret diyor fataha marratayn aw thalatha iki 3 kere geldi diyor bu aynı şikayetle takala izhab git fatrah mata'ak fi't tarik Yola bir eşyanı at diyor yani git bir ağaç kötüğü at onun gelip geçtiği yola fatrah mata'ahum fi't tarik ee, Tabi oradan bir sen değil, komşun değil, insanlar da gelip götür. Oraya gitti bir eşyasını, bir ağaç mesela veya bir araba tekerini oraya doğru attı deyin. Şu anki ifadeyle. Ee, <gülüyor> i̇nsanlar ya bunu kim attı? Kim yolu böyle tıkadı? Çünkü ayrıca yoldan insanlara eziyet veren şeylerin giderilmesi de imandan bir cüz. Ee, <gülüyor> o da onlara haber veriyordu. Bu yaptı diye. فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللّٰهُ بِهِ وَفَعَلَ فَجَعَا اِلَيْهِ Tabi böyle deyince insanlar bunu yapana böyle böyle Allah böyle yapsın diye lanet etmeye başladılar. Ve cidden bu adam görünen o ki rahatsız oluyor. فَجَعَا اِلَيْهِ Komşusu ona gelerek dedi ki فَقَالَ لَهُ yani bu yaptığını yapma artık. Artık bundan sonra benden senin hoşuna gitmeyen bir şey görmeyeceksin. Yani sana kötü bir muamelede bulunmayacağım diyor. Bu hadis-i şerif bize gösteriyor ki artık eziyetinden bıkılan komşu diyelim. E, tabii ki birdenbire değil. Belli bir zamandan sonra herhalde üst katta çocuğun ses yapmasıyla her dakika kapı çalan birisi gibi değil. E, demek ki belli bir noktaya gelip bıkıldığında gidip şikayet edebilme hakkım vardır. Tabii ki bu öncelikli olarak e, Allah Resulü zamanında ona gidiliyordu. Yani bunu o mıntıkanın, o aşiretin, o kabilenin, o köyün muhtarımı mı dersiniz? neyse idare amiri veyahut e, imama mı dersiniz? Nasıl bir konuma sahipse o, ona şikayette bulunabilirsiniz. Kadıya mı dersiniz artık hakimem? Buna rağmen Allah Resulü ona sabretmeyi tavsiye ediyor. Yani hemen onun talebine icabet etmiyor, cevap vermiyor. E, bir iki kere gördüğünüz gibi hadiste gelince Allah Resulü de bir teedip bundan anlayacak mı şeklinde yani nasıl kendisi komşusuna eziyet veriyor e, komşusu rahatsız oluyorsa onu da rahatsız edecek bir şey yapılmasını e, ister. bana git evinin önüne git bir ağaç at diyor. Kocaman bir kütüğü at. E, tabii ki gelip geçen bunu kim yaptı diye soracak. Bu sormada da o adamın yaptığı söylenince Herkes tabii ki normal rahatsızlıkla, ya Allah iyiliğini versin, bu yapılır mı? Ya şuraya bak, Allah da senin yolunu tıkasın, geçeceğin yerlere böylesin, Allah sana bunu yapsın gibi. Beddua etmeye başlayınca bu cidden belli ki rahatsız oluyor. Ve komşusuna gelip diyor ki, bunu yapma artık yani, al bunu buradan, e, benden bir daha senin hoşuna gitmeyecek bir muamele görmezsin diyor. Bu da bize gösteriyor ki, bu denli kendisinden rahatsız olunan komşuyu şikayet edebilirsiniz. Hatta bazen cezayı bu denli, Tabii ki oranın mülki amirini, liderini, kabile reisini haberdar ederek bunu yapman gerekir. Onu sana böyle bir tavsiyede bulunması görünen o, onun kendisine gelmesini sağlayabilir, meseleyi anlamasını sağlayabilir ve görüldüğü gibi de anlıyor, bundan vazgeçiyor. Tabi bu da gösteriyor, daha da dinlemeyebilir, çok aşırı, ahlaksız, haşim birisi olur. Bu sefer, bu sefer komşusuna daha fazla da eziyet etme ihtimali zuhur edebilir. Bunun için o zaman mülki amir dediğimiz kimse, kadı dediğimiz kimse de buna müdahale eder. Yani müdahale eder, ceza verebilir, onun bu işine man olmak için tedbir alabilir, bu olur evet e, bu da bunu gösteriyor bundan sonraki gelen babda e, müslümin babıdır bu babu la tahkiren necarun licaretihâ e, sakın ha e, komşu kadın geçiyor burada kadın komşu kadın komşunun hiçbir ikramını küçük görmemelidir e, tabii ki bazen bu öncelikli olarak şunu e, insanlar bir başkasının e, yaptığını, ikramını küçük görmeden evvel mutlak o kişiyi de küçük görebilir e, Ucraat suresine bakacak olursanız gıybet meselesi falan işlenirken hiçbir kadın topluluğu bir kadın topluluğunu küçük görmesin e, önce kişinin kendisi küçük görülürse onun ikramı, onun yaptığı her şeyde insanlar hakir görmeye başlar, küçük görmeye başlar. Burada birdenbire komşular girdiği için hiçbir kadın komşu, kadın komşunun, yani bir kadın komşu, kadın komşusunun hiçbir ikramını küçük görmemeli. Görüldüğü gibi bu örnek misal kadınlardan verir, veriliyor. Çünkü bu gibi mevzuda en çok muhatap olan yani iki kişi arasındaki geçen eylem kadınlar arasında olmaktadır miyakulu? Yani sael Ey Müslüman kadınlar, la tahkiren cahretun di cahretiha. Volo bi volo firsaneshatin. Ey Müslüman kadınlar, sakına komşu bir kadın komşu kadının ikramını küçük görmesin. Velev ki bir paça çorbası da olsa veyahut işkembe çorbası da olsa diyor. Paçayı biliyorsunuz hayvanların diz kapağından aşağı olan kısmına paça dönülür ve ondan çorba yapılır. Ha, Bu çorba da olsa katiyetle onun ikramını küçük görmeyin. Yani ikramı ikram olarak kabul etmeniz gerekiyor. Başka bir Hadis-i Şerif'te de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. لَقَدْ اَتَا عَلَيْنَا اِكْرَامَ edebiliyor ama dediğim gibi namaz kılmadan komşusuna ikram eden insanlar oluyor. E namaz kıldığı halde oruç tuttuğu halde komşusuna eziyet eden de oluyor. Bu ona ateştedir, o ateşehiridir diyor. Tabi. Ve bence bazı güzel şeylerin bulunması e, o kişinin yani hidayetine sebep olabilir. Daha önce de zikrettiğim gibi sahabenin birisinin kıssasıyla. Bence güzel şeylerin varlığı daha da güzel olan şeylerin var olmasına sebep olmalıdır. Böyle. Ama iyi bilinmelidir ki namazın olmadığı bir yerde bu gibi amellerin geçersiz olduğunu görüyorsunuz. Ha namaz oruç olduğu halde bu gibi kötülüklerin de varlığı mevzu demek ki namaz o denli kötülüklerden alıkoyacak bir niteliğe sahip değil demiştik evet bu baba hatırlayın da nerede kaldığımıza cuma günkü derse yine nerede kaldık diye aramayalım peki çocuklar bana müsaaden esselamu aleykum ve rahmatullahi ve barakatuhu